238, numaralı konu, Zatürrika, savaşı ve Hazreti Peygamber ile ashabının çektiği eziyetler Ebu Musa el-Eşari şöyle anlatıyor, Peygamberle beraber savaşa çıktık, 6 kişiydik, bizim bir devemiz vardı, ona sıra ile biniyorduk, ayaklarımız delindi, benim her iki ayağım hem şişti, hem de tırnaklarım düştü, bu yüzden ayaklarımıza çaputlar bağlıyorduk, İşte o gazveye bundan dolayı, Zatürrika, denilmiştir.